Elvan Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi sevgili arkadaşımız Süha Oğuz Ertem'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhan Hocamız. Hocam hoş geldiniz, hoş, merhabalar. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Evet, Ocak ayında bir program yapmıştık. Şimdi de ikinci programımızı evet. yapıyoruz. Evet. Nuray Hocam hoş geldiniz, merhaba. merhaba. Elvan, merhabalar. hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ee, çok kısa bir bilgi vermek hmm. istiyorum. Derin Hocamızla ilgili 1965 yılından bu yana... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapmış olan Derin Orhan İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları görevini yürüttü. Ayrıca 97-2007 döneminde İnşaat Fakültesi Dekanlığı'nı üstlendi. 2007 yılında kendi talebi üzerine emekli oldu. Halen Bilim Akademisi'nin Asli üyesidir bilim akademisi, İstanbul'daki bilim akademisi diye de özellikle belirtmek isteriz. Derin Orhon ulusal ve uluslararası birçok bilim ödülü sahibidir ve e, halen çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmektedir. Evet, bugün programımızda daha önceki Ocak ayındaki programımızda da sizlere söz verdiğimiz üzere İstanbul'un su kaynakları üzerine bir program gerçekleştireceğiz. Burada esas itibariyle tabii ki hem bu su kaynakları hakkında bilgi verirken aynı zamanda bir deprem, bir afet durumunda su kaynaklarımızın nasıl etkileneceğini de Derin hocamıza soracağız. Evet hocam, bir İstanbul'un su kaynakları konusunda şöyle bir kısa Tarihçe aktarabilir misiniz dinleyicilerimize lütfen? Memnuniyetle bildiğim kadarıyla İstanbul hakikaten su kaynakları itibariyle çok renkli bir tarih yansıtıyor. İstanbul herhalde Roma ile birlikte su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda öncülük eden kentlerden bir tanesi. Bu Tarihçesi aşağı yukarı milattan sonra 350 yıllarına dayanıyor. İmparator Valans döneminde ee, ve meşhur Valans e, kemerini yapmış o sıralarda. Biz bunu Bozdoğan kemeri diye biliyoruz ve bugünkü İstanbul'un tarihi bölgesinin tam göbeğinde e, hala heybetiyle duruyor. Yaklaşık 900 metrelik bir bölümü bir miktarda bozulan bir kısmı var ama şu anda ayakta ee, tabi İstanbul'a su kemerlerle taşınmış ama aynı zamanda e, sarnıçlarla da biriktirilmiş yani en bilinen sarnıç yine, yine o bölgede tarihi bölgede yere batan sarnıcı bu da o dönem yapılmış e, ve bu bu sistem çok uzun bir süre e, İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamış daha sonra İstanbul'un fethinden sonra e, Fatih Sultan Mehmet bu sistemi ayağa kaldırmış. Tekrar tamir ettirmiş. E, ve e, su teminini iyileştirerek devam ettirebilmiş. Bu aşağı yukarı kanuni dönemine kadar yani 1550-1560 dönemine kadar devam etmiş. Ondan sonra nüfus artmaya başlamış İstanbul'da. Ve bu iş Benemin büyük mimarı Mimar Sinan'a tevdi edilmiş. Bu da e, bununla birlikte 40 e, çeşme e, su getirme sistemi e, ayağa konmuş. Ya, uzun, kemer. E, evet, evet, uzun kemer. Efendim Evet evet. Uzun kemer diye adlandırılan bir e, yine aynı tarzda bir kemerle bu bütün şehre su vermiş hatta Topkapı Sarayı'na da bu kemer su vermiş bu, bu şekilde yine tabi verilen suları hep böyle e, binler günlük bin metreküpler filan gibi düşünmek lazım yani mesela bu sistem 10 bin metreküp gün kapasitesiymiş e, ondan sonra tabi Boğaziçi, Boğaz Beyoğlu ve Boğaziçi daha önem kazanmış ve e, Boğaz içindeki bir takım e, ihtiyaçlara da cevap vermek e, söz konusu olmuş. E, aşağı yukarı 1700'lü yıllarda e, Bahçeköy kemeri yapılmış ve Bahçeköy kemeriyle de e, Taksime su verilmiş. Taksim adını o dönemden beri muhafaza ediyor. Yani dağıtım anlamına gelen bir Türkçe kelime suların dağıtıldığı nokta çünkü yüksek bir nokta oradan sular dağıtılmış. Bu sıralarda çok meşhur hala ismini bildiğimiz Hamidiye suyunun da şehre dağıtılabilmesi mümkün olmuş. Aşağı yukarı 50 çeşmeye ortak çeşmeye bu, bu sistemle su verilmiş. Bu böyle devam etmiş ta e, 1900'lere kadar 1887'de ilk önce ilk defa bir Fransız şirketi biliyorsunuz o zaman herke, her şey yabancıların elinde bir Fransız şirketi Terkos Gölü'nü su kaynağı olarak kullanmaya başlamış ve Terkos Gölü'nden evlere su bağlamış. E, 1926 yılında da çok uygun güzel bir gelişme olmuş İstanbul'da kağıthane de bir arıtma sistemi hı hı. devreye girmiş. Kağıthane'deki ilk arıtma sistemi eski tabirle batı filtre dediğimiz şu anda da yavaş kum filtresi diye adlandırılan hala hala kullanılan çok enteresan bir filtre sistemi. Yani hem fiziksel olarak suyu tutan hem de üstte oluşan tabakayla biyolojik olarak suyu temizleyen bir sistem. Amerika'da bu konuda hala kitaplar yazılıyor. Biz öğrenciliğimizde belki Nuray Hocam hatırlar oraya geziler filan yapmıştık. Onu incelemiştik. Enteresan bir şey. Sonra tabi Cumhuriyet gelmiş. Cumhuriyet'in 1933 yıllarından itibaren e, su idareleri e, millileştirilmiş ve İstanbul su idaresi kurulmuş sular idaresi olmuş ondan sonra da yavaş yavaş su kaynakları gelişmiş ve İSKİ'nin oluşmasıyla birlikte bugünkü sisteme geçmişiz İşkinin kuruluşu hangi yıl? E, Valla onu tam hatırlamıyorum. 1986 20, 90, galiba. 82 evet. galiba. Şeyden, 12 yıldan yıllar. sonra. Evet. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, 12 yıllardan. 12 Yani, daha yani bu ben e, Sular İdaresi'ne e, danışman oldum. Onu anlatmıştım. İsterseniz onun da hikayesi hmm, hmm. güzeldir. Onu da burada Lütfen. da zikretmeme müsaade edin. Yine 12 e, Eylül sonrasında günlerden bir tanesinde sabah bir telefon geldi bizim eve. Eyvah dedim. Nedir o telefon? Efendim Albay Ahmet Ölçer komutanımız sizi arıyor dediler. Tamam dedim biz. <gülüyor> Vaziyet kötü. Yandık. Şu anda, e, böyle tok bir sesle eğer yaşıyorsa kulakları çınlasın. E, yaşamıyorsa Allah rahmet eylesin kendisine. E, ben dedi eskiye genel müdür olarak atandım. Sizin isminizi duydum. Siz benim danışmanım olur musunuz dedi. Sıkıyısa, hayır de, ben de çok <gülüyor> mutlu oldum. <gülüyor> Tabii komutanım dedim, çok mutlu olurum dedim. O zaman hatırlarsınız, e, Muammer Karaca binasının üstünde B olunda bir eski ofi, şey sular idaresi ofisi vardı. Yıllar, yıl orda çalıştık. 81'de sonra, kurulmuş hocam. 81'de, <gülüyor> evet. evet. Şey, hemen ihtilalden sonra. Aynı aynı dönemlerde yine böyle taş maçka oturuyoruz. Ufacıkta bir odam var, yaklaşık 6-7 metre kare bir oda bir kış günü böyle kaşkollü biri girdi. Ben dedi Refet Erim dedi. Buyurun dedim. Ben dedi çevre müsteşarıyım dedi. Ya ben sizin isminizi duydum. Sizle çalışabilir miyiz dedi. Sonra çevre müsteşarlığı kurulmuştu Ankara'da. Onlarla evet. çalıştık. Böyle iki, iki güzel hatıram var o döneme ait. Sonra da İSKİ kuruldu. İSKİ'de de hem Dalan döneminde hem Sözen döneminde görev yaptık teknik üniversite olarak ve ben evet geldiğimiz noktada da tabi ki sizin görev yaptığınız dönemde de İstanbul'un su kaynakları e, arttırıldı çünkü yetmemeye başladı evet, evet, değil mi hocam evet. şimdi efendim tabii ben e, İstanbul doğumluyum yani İstanbul'un bir milyondan az nüfusu olduğu dönemi hatırlıyorum 1950'ler dönemi e, Damalı döneminde yani sözen, e, atom Damalı atom dönemi. Damalı yani e, Dalan döneminde dönemi. 1990'lı yıllarda 7 6 6 küsur milyona yükselmişti. Yani yaklaşık öyleydi. 1994'te de 7 küsur milyondu. Dolayısıyla dalan döneminde su ihtiyacımız 1 milyonu aştı. Yani 1.6 milyon metreküp gün su vermek mecburiyetinde kaldık. İstanbul'a 1994 2019 yılları arasında yapılan en büyük kötülük İstanbul nüfusunun yaklaşık 7 milyonlardan bugünkü 16 milyonu geçen mertebeye ulaşmış olmasıdır. Çünkü İstanbul su kaynakları itibariyle hemen hemen hiç kaynağı olmayan yani gökyüzüne bakarak suyu temin ettiğimiz bir yerdir. Doğal kaynakları yoktur. Eskiden İstanbul Yeraltı sularıyla çok meşhurdu. Onun için değişik su adları vardı. işte Taşdelen, Hamidiye vesaire filan. Yeraltı suların hepsini yok ettik. Yok ettik yani. Bugünkü yeraltı suyu desteği yaklaşık İstanbul'un su ihtiyacının yüzde dördü, yüzde beşi mertebesinde filandır yani. Özellikle Bakırköy formasyonu tamamen betonlaştırılarak yok oldu. İşte bir, bir rezervimiz var. çeşme rezervi. O da Trakya'da onun yok olmaması için çalışmamız gerek. Evet. Bir tarih boyunca esasında e, şey çok uzaklardan su getirmek şeyinin e, zorluğunu bile karşılamak zorunda kalmış olan bir kent burası. Doğru e, Böyle nüfusta bu şekilde arttıkça e, iş daha da zorlaşıyor. Şu anda e, verilen e, su miktarı e, o, o konuda biraz bilgi alabilir e, Tabii. nedir Tabii. Şu anda e, şimdi bizim dediğimiz gibi biz İstanbul'da Prensip itibariyle yağmur suyuna medet, yağmur suyundan medet uman, onu bekleyen bir yapıya sahibiz. Bunu yıllar boyu değiştiremedik. Değiştirmemiz de fevkalade zor. Ona da belki değineriz. Aslında yöntemi var. Ee, o da önemli yağmur yağdığı yıllarda mutlu hissediyoruz kendimizi yağmadığı birkaç yılda da kuraklık yaşıyoruz. Evet. Hep böyle devam etti. Şimdi İstanbul'un batısında veya doğusunda değişik su gölleri ve barajlar inşa edilmiştir. Bu barajların kapasitesi yaklaşık 900 milyon metreküptür. Yani 150 metre, 150 litre adam başına e, günde su verebilecek bir kapasite demektir Ama her zaman bu kapasiteye yakalamak da mümkün değil Onun için birtakım e, nedenlerle endişelerle İstanbul'un doğusuna bakılmıştır. İstanbul'un batısında da ıtracalara kadar gidilmiştir ve oradan da su temini araştırılmıştır ve temin edilmiştir oralardan da sular ama son yıllarda karşı karşıya kaldığımız e, en büyük en büyük kaynak araştırmamız, sonucunda yakaladığı yakılayabildiğimiz en büyük kaynak Melen e, nehri olmuştur. E, Melenden biz halen ciddi miktarda su alıyoruz yaklaşık e, 1 milyon metreküp günde su alıyoruz. E, bunun daha da artması planlanıyor. Ama Melen projesi, ee, i̇sterseniz bunu biraz su kalitesinden bahsettiğimiz zaman konuşalım. Ee, tamamlanamadı. Neden tamamlamadı? Tanam, tamamlanamadı? Şu şekilde bakmak lazım. Bir takım, bir takım e, bentler yapıldı Melene. Ama netice itibariyle o bentler de suyu bizim göllerimiz veya barajlarımız kadar tutuyor. Yani daha basit bir deyimiyle baktığımız zaman İstanbul'a yağmur yağmazsa Melene'de yağmur yağmıyor. O zaman o zaman kuraklık çek çekilince İstanbul çekerken Melen Belki bölgesi de Melen bölgesi de çekiyor. Bunun çözümü neydi? Melene büyük kapasitede yaklaşık 5 milyon metreküp kapasiteli bir bir baraj yapmak, bir göl yapmak. Bu yapıldı. Baraj yap yapısı ee, inşa sırasında değiştirildi. Beton baraj yapıldı ve beton barajda şu anda el girecek kadar çatlaklar var. Yani özetle o baraj su tutmuyor şu anda. Hiç tutmadı. Şu anda da tutmuyor ve çalışmıyor. Proje mi değiştirildi hocam? Ee, proje değiştirildi. Taş dolgu barajdı. Beton baraja dönüştürüldü. Ee, bunun nedeni ...olarak bir şey söylemek istemiyorum... ...o konuyu fazla bilmiyorum çünkü... Evet, ...ama, ama netiklet, et, netice, et, et, et, netice itibariyle... ...netice itibariyle... ...o çatlak oluştu... ...zemin yapısının uygun olmaması dolayısıyla... ...o çatlak oluştu... ...yani el giren bir çatlak... ...bir sürü çatlak var dolayısıyla su tutmuyor... ...şimdi ihale edildi tekrar... ...yeni ihale edildi... ...bu işin birkaç senede yapılacağı söyleniyor... ...ama birkaç sene boyunca da... ...eğer yapılabilirse... E, ...tabii... Buradan su temin etmek ancak yağış düzeninin doğru olması ile mümkün. Bir de Melen bölgesi İstanbul'a çok uzak bir mesafede. Bu suya talip olan yerel kaynaklar da var. Başta Tabii. düzce olmak üzere Tabii. ve civar yerleşim bölgeleri olmak üzere. İstanbul'la bu bölgeler arasında sürekli bir mücadele oldu. İlk önce İstanbul'a tahsis iptal oldu sonradan tekrar İstanbul'a verildi ama her an değişebilir tabi. Bildiğim Değişen kadarıyla Koca, Kocaeli'nde de çok ciddi bir su sorunu tabii, var. Orada öyle. Yuvacık, Barajı var. Tabii, Yuvacık Barajı var. Yuvacık Barajı'nda su kaybı da oluyor galiba. Oranın da öyle bir sorunu var. Yani rezervuar tam doğrusu evet. tutmuyor. Öyle bir sorun var. Tabi Melen Barajı'nın daha doğrusu Melen su sisteminin tek sorunu e, miktar değil kalite, kalite sorunları demiştim. da var. Evet. Nedir o hocam? Şimdi efendim İstanbul'da kalite sorunumuz her yerde var. Ama ilk önce isterseniz şundan bahsedelim. Ee, yani İstanbul'da bu su kaynaklarıyla birlikte e, çok e, etkili bir, e, bir arıtma düzeni de kurulmuş vaziyette. Hatta arıtma kapasitesi e, su temin kapasitesinin yaklaşık bir buçuk misli fazlası. Yani suyu ileriki yıllarda da bir takım gelişmelere göre temin edecek bir bir düzen var. Yalnız burada şunu bilmemizde yarar var. Yüzeysel suları arıtabilecek bir arıtma düzeni kendine mahsus özellikler taşır. Yani ne yapar? Suyun içinde bulunan teresübat yani askıda katı madde yani bulanıklığı giderir. Bir de suyun içinde muhtemelen oluşabilecek bakteriyolojik sorunları giderir. Yani bir çöktürme düzenidir. Kimyasal çöktürme düzeni vardır. Bir de dezenfeksiyon düzeni vardır. Yani bu ikisi yapıldığı zaman iyi korunmuş bir su kaynağından suyu rahatlıkla e, siz içebilirsiniz. Bu ikisi, bu ikisi yapıldığı zaman. Evet. Şimdi İstanbul'da da yani yapılan ölçümler bunun büyük ölçüde sağlandığını gösteriyor. Ama ve kaynaklara bakarsanız yani iski kaynaklarına bakarsanız İstanbul'da bütün arıtma tesislerin çıkış özellikleri de görebilirsiniz. Mühendislik parametreleri itibariyle bunların çoğu değil hemen hemen hepsi uygun değerler gösterir. Yani eğer İstanbul'da oturursanız hatta benim evime de özellikle gelip baktılar içilebilir dediler ben de bütün ev halkına bunu yaydım herkes şakır şukur su içiyor şimdi ben bu konuda tabi ihtiyatla davranılmasından yanayım şu nedenle çünkü biz İstanbul'da dediğim gibi bir nüfus artışı darbesi yaşıyoruz ve bu darbe sürekli devam ediyor yani geçmiş geçtiğimiz yıllarda da vardı halen de devam ediyor şimdi su havzalarının bu şekilde işgali de söz konusu. Her ne kadar su havzaları bir takım yasal düzenlemelerle de korunuyor ise de buna yüzde yüz uymak her zaman veya kontrol altına almak her zaman mümkün olmuyor. Bunun en basit örneği Ömerli Gölü Göl Havzası'nda Sultanbeyli'nin oluşması. Sultanbeyli kazası bütünüyle kaçak bir kazadır. Sonradan Yasallaştırılmıştır. Hatta törenlerle törenlerle belediye haline getirilmiştir eskiden. Ama kaçak bir kenttir. Olmaması gereken bir ilçedir aslında. Ee, bu şekilde gelişmeler var. Şimdi bu şekilde gelişmeler dolayısıyla İstanbul'un su kaynakları kirleniyor. Ne kadar kirleniyor bunu bilemiyoruz. Çünkü İstanbul'da su kaynaklarının özellikleri, kimyasal ve bakteriolojik özellikleri ilan edilmiyor. En azından ben ulaş ulaşabilmiş, ulaşabilmiş değilim. Siz ulaşamadığınıza göre ee, herhalde... Şimdi aslında <gülüyor> prensip itibariyle çevre verilerinin herkese açık olması lazım. Bu dünyada kabul edilen uluslararası bir normdur. Türkiye'de de böyle olması lazım. Zaten çevre kanununda da buna ait hükümler var. Fakat e, yani o, o verilere ulaşılmıyor. Bu Demek değildir ki su kaynaklarımız çok kirli de onun için ulaşılamıyor. Ama bir kirlenme trendi olduğunu ben tahmin edebiliyorum. Neden? Çünkü demin söylediğim arıtma düzeni ne artık bir takım ilaveler yapılmaya başlandı. Ne yapıldı? Bir e, ozonlama sistemi getirildi. Şimdi biraz teknik konuşacağım ama bunu açıklayacağım. Ondan sonra da bir aktif karbon filtresi sistemi getirildi. Yani bu ne yapar? Organik kirlenmeyi ozon yok eder. Aynı zamanda bakterileri de öldüren bir dezenfektandır. Ama zaten biz normal olarak klor kullanmak suretiyle bu bakteriyel dezenfeksiyonu sağlıyoruz her yerde. Genellikle de bu böyle yapılıyor. Yani şebeke suyuna... şebeke suyuna klor veriyoruz. Klor veriyoruz. Hatta bakiye klor dediğimiz yani artık kloru da ölçmemiz lazım belli yerlerde ve dolayısıyla şebekedeki e, güvenirliği bu şekilde test edebiliyoruz. Fakat ozon vermeye başladığımız zaman bir yerde bunu bakteriyel kirlenmeye bir takviye olarak düşünebilirsiniz. Bir, neden takviye edelim? Şundan yapıyoruz bu e, ozon e, arıtmasını. E, kaynaklarda bir ölçüde organik kirlenme tespit ediliyor, edilmiş olabilir. E, o organik kirlenmeyi efektif olarak gideren bir arıtma biçimi ozondur. Bu da yetmiyorsa bunu karbonla adsorbe ederiz yani Özümseyiriz, alırız, tutarız. Onun için çıkış sularında TOK dediğimiz bir de ölçülüyor. TOK toplam organik karbon demek. Hı hı. Ee, yani bu da artık bir parametre olarak ölçülebilen limit şeylere geldi. Bunun da limiti sağlanıyor mağmafi. Bir sorun yok. Ee, dolayısıyla İstanbul'un lokal mevziyi su kaynaklarında bu tedbirler alınmak suretiyle arıtma sistemleri düzgün çalışıyor diyebilirim. O, o bilgiler ve belgeler e, mevcut. Bunların İSKİ'nin yıllık raporlarında görebiliyoruz. Şimdi biraz arzu ederseniz Melen'de... Yani hemen bir soru sorabilir Tabii, miyim efendim? hocam? Ee, konuşmanızda kendi binanızda e, suyun kaliteli olduğunu tespit ettiğinizi belirttiniz yok şöyle oldu çok enteresan ben e, sizin de katıldığınız bir toplantıda yani İstanbul'da sular içilir mi evet. biraz beklemek lazım dedim e, e, Sayın Genel Müdürüm bu konuda hassasiyet gösterdi teşekkür ederim yani hemen bir ekip gönderdi bizim eve ondan sonra ondan sonra ölçtürdü Hakikaten de sonuç hemen geldi. Kendi telefon etti eksik olmasın. Yani sonuçlar çok düzgün çıktı. Dolayısıyla ben artık içebiliyorum. Evet. Ama Peki. siz içebiliyorsunuz. Mesela bize tavsiye ediyor musunuz? Ee, yani ben eski bir toprak olduğum için bize mikrop falan öyle nüfuz etmez <gülüyor> yani. <gülüyor> o bakımdan yani bize bir şey olmaz. Ben onun için içiyorum ama çok temiz çıktı. Mesela koli e, sayımı şu bu filan hep sıfır çıkıyor. Koli Bak, evet bu şekilde söyleyelim. Bu çok önemli bende de araya gireyim <gülüyor> e Şimdi bir de şu aklıma geliyor. E, apartmanlarda pek çoğunda e, pek, aa, özür dilerim ses mi gelmedi? Evet. evet. Apartmanların çoğunda e, depolar var. Tabi bu depoların ne derece sağlıklı olduğu ne derece temiz olduğu şey, akımlarının yapıldığı. Bu da bir problem değil midir? Yani... Onunla birlikte şebekenin kendisi hatların sağlamlığı hani orada da bir şey, bir şeyden bahsediyoruz biz işte bu arıtma tesisleri çıkışındaki oranlardan bahsediyoruz ama şebekenin kendisi nasıl yani e, boruların eskiliği evet. ne zaman değiştirildi bu esasında evet. afetle de ilgili bir kısma yani evet, bizi götürüyor efendim. orada yani evet. depreme dayanacak mı boru sistemi evet. şimdi bu da çok çok tutarlı bir soru ve önemli bir soru buna da cevap vermek lazım e, mutlaka şebekelerde önemli miktarda kaçak var. Ben miktar olarak konuştum. O miktarı biraz daha açmama da e, belki izin verirsiniz Lütfen. ileride. E, hemen şeye geçtik çünkü e, kaliteye geçtik. E, şimdi depolardan bahsedelim. Depolarda belli bir süre beklediği zaman mutlaka sularda Teressubat kaçağı oluyor yani bir takım kaçaklar oluyor ve bunlar depoda birikiyor. Depo bir şökertme tankı olarak görev yapıyor ve biriktiriyor. Bunların mutlaka senede bir temizlenmesi mümkünse onların bir plastik membranla kaplanması e, daha kolay temizlenmesi için ve e, izole edilmesi lazım bu şekilde ve dezenfekte edilmesi lazım. Her sene bunu iski yapabiliyor eğer başvurduğunuz zaman geliyor. Size bunu yapıyor. Bunu mutlaka yapılması lazım. Temizlenmiş bir şebeke. E, Numude'de alıp ölçtürdüğünüz zaman emin olduktan sonra bunu kullanabilirsiniz. Dünyada da benzeri arıtma sistemleri var ve mesela büyük şehirlerde, Avrupa'da, Amerika'da bu tür arıtılan suları gayet rahat musluktan içebiliyoruz. Sizin dediğinizde özellikle e, sokak şebekelerinde yani ufak, ufak çaplı borularda bir takım kaçaklar Enfiltrasyon dışarıdan sızmalar veya dışarı sızmalar mutlaka oluyor. Buna dikkat etmek lazım. İsterseniz e, kalitede melen bölgesine değinmeden önce suyun miktarı üzerinde bir şeyler söylemiştik. Oradan devam edelim. Şimdi İstanbul'da adam başına günde 180 litre su veriliyor. Bu iyi bir su miktarı. eski kaynaklarına baktığınız zaman yaklaşık yüzde yirmi gibi bir kaçak gösteriliyor. Yüzde yirmi bir kaçak, mükemmel bir kaçak oranı. Yani bir sürü yerde dünyada bunu sağlayabilmek mümkün değil. Şimdi bunu düştükten sonra aşağı yukarı 140-145 metre kişi başına su geliyor. Şimdi hep birlikte şöyle İstanbul'un demografisine bakalım. Mesela Mercan Yokuşu'ndan aşağı inelim veya Beyoğlu'nda yürüyelim veya metroya binelim veya otobüse binelim. Yani İstanbul'daki hayat alışkanlığı demografik yapının değişkenliği İstanbul'da bu 140 metreküple bağdaşan bir yapı göstermiyor. Yani İstanbullu bu 140 litreden çok daha az su kal kullanıyor bence ortalama olarak çünkü 30 litre 40 litre kullandığınız zaman ben öyle yani duşa girdiğim zaman 30 litreyle çıkıyorum çok rahat. Hanım girdiği zaman biraz daha fazla kullanıyor hanımlar. <gülüyor> Oysa dünya ortalamasında galiba erkekler daha fazla kullanıyor. Öyle çıkıyor. mi? <gülüyor> ya ben korkudan Sizin demek ki. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi diyeceksiniz ki bu 140 litrenin içinde bir sürü şey var. Yani İstanbul'a ne kadar turist geliyor biliyor musunuz? 14 milyonu aşkın. Yani yani İstanbul'daki suyun büyük bir kısmını bunlar kullanıyor diyeceksiniz. 14 milyon çok çok büyük bir rakam gibi geliyor. Benzer şehirlerle kıyaslandığı zaman çok ufak bir rakam olduğunu da bileceğiz. Ama İstanbul'da otel kapasitesi sınırlı. Yani aynı anda bu 14 milyon gelse mümkün değil. Gelmiyorlar Allah'tan. Su tüketimine etkisi %2 litre. Günde 2 litre adam başına. Yani biz 2 litreden feragat ederek 14, 14 milyon e, turisti... Yılda 14 milyon. Yılda 14 milyon evet. turisti. Biz şeyde biliyoruz. E, on, onun dışında endüstri filan var. Yine 2 litre. Çünkü endüstrinin çoğu pahalı olduğu için su kendi kaynaklarından yer altından filan falan buluyor. Zaten çok ciddi bir endüstriyel yükte yok. Sulama suları, yeşil alan Şimdi bir taraftan baktığınız zaman su ihtiyacı bakımından çok rahat hissetmemiz lazım. Çünkü dünyanın en az yeşil alanı olan kentlerinden bir tanesindeyiz. <gülüyor> evet. Adam başına iki, iki buçuk metrekare. Gittikçe de daha da asıl. Evet, evet. Tabii. Yani bazı, bazı çocuklar var ki yeşil alan görmeden, deniz görmeden İstanbul'da büyüyorlar lise filan bitiriyorlar. Bu aslında psikologlarla falan konuşuyorum. Müthiş bir baskı yaratıyor gençlerde. Gençlerin yeşil alana ihtiyacı var. Şimdi bu kadar yeşil alana da bütün suyu kullansanız ki atık suyu kullandıkları falan da ifade ediliyor. 10-15 litre biz ona sarf ediyoruz. Yani bunları üst üste koysanız bizim sarfiyatımız 100 litre 110 litreyi geçmez. Yani İstanbul'un ortalamasında. Bu ne demektir? <gülüyor> ee, yani ya kedi ya ciğer. Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi gibi. Kedi buysa ciğer nerede değil mi? Hmm. Ciğer, buysa, ciğer buysa kedi nerede filan. Ee, yani İstanbul'da bir su ayak izi çalışmasının mutlaka yapılması lazım. Yani biz hakikaten ne kadar su kullanıyoruz? İstanbul'un gerçekte ne kadar su kullanmak ihtiyacı var? Acaba daha fazla bir kaçak söz konusu mudur? Bunu engellemek için neler yapmamız lazım? Bu İstanbul'u bekleyen çok önemli bir çalışmadır. Bunun yapılması lazım. Yani İstanbul'da var ise eğer bu kaçakların daha da azaltılmasına yönelik çok acil bir çalışma yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi Melen'den su alıp getiriyoruz yani İstanbul'a. Onun için İstanbul, yani dünyada artık su tüketim Böyle 100 litrenin biraz üzerinde cereyan ediyor. Avrupa'da da su, su tüketimi kısıldı. Su her yerde e, çok önemli bir varlık oldu. Evet. Siz %20 kaybın e, az olduğunu, ben az düşünüyorum. olduğunu düşünüyorsunuz evet, yani yani, ve dünyadaki... Ve ben önemli. şunu söylüyorum Sade. Verilerden hareket ederek İstanbul 180 litre adam başına günde su kullanıyor. İstanbul'un demografisi bu suyu kullanamaz diyorum. Evet. Yani Dolayısıyla bu bunu, nüfus vaktesini sebebi, kaldırmadığımız takdirde... Evet, yani bu nüfus yapısı itibariyle, alışkanlıklarımız itibariyle biz e, bu, bu suyu kullanabilecek bir potansiyel yansıtmıyoruz İstanbul'da. Evet, gibi geliyor bana. programımızdan önceki sohbetimizde de vurgulamıştınız. Özellikle 2009 yılı bir bölü 100 binlik e, planda... 16 milyon 2023 yılında ulaşılması düşünülen ve durdurulması gereken bir nüfus sayısı olarak evet. belirtilmişti ama bugünden onu evet. aşmış vaziyetteyiz. O, belki konuşmayı o şekilde kaparız. İstanbul'un en büyük sorunu bence bu nüfus sorunu ama su temini noktasında Melen'e bakarsak Melen'de çok ciddi bir takım sorunlar var su kalitesi bakımından bir kere miktar olarak barajın hala yapılamaması çok büyük bir problem e, o barajı mutlaka yapılması lazım ama aynı kaliteyi de tutturmak lazım şimdi ne var problem olarak düzce arıtma tesisi var düzce kentinin arıtma tesisi var melenin bir koluna boşalıyor bu arıtıldıktan sonra ondan sonra bir vahşi çöp dökme alanı var yine hemen civarda Oradan da sızıntı suları önlenememiş vaziyette. Onun yerini değiştirmek için planlar, programlar yapılmış. Ama halk itiraz etmiş. O vahşi depolama yeri hala orada kalıyor. Yani not in my backyard diye bir terim vardır Avrupa'da. Yani benim yanımda olmasın da nerede olursa olsun tarzında. Bir sürü de ufak kasabalar var. Böyle beş binlik, 10 binlik nüfuslu. Bunların hepsi bu melançayı civarında. Şimdi burada Melen o kadar uzak ki biz Gülüce'nin arıtma sistemini kontrol edemeyebiliriz. Hop, hop, i̇şki yapmış onu da düzeltmiş ama doğru çalıştırılmıyor. O vahşi depolamadan su akıyor devamlı. Bu kasabalarında arıtması yapılmamış. Dolayısıyla bu su iyi bir su değil, güvenilir bir su değil. Ve bunun arıtılmasına ee, ...tam uyabilecek bir arıtma sistemi yapmak da çok pahalı bir takım ilave önlemler olabiliyor. Çünkü bakın e, şeylerde e, atık suların içinde sadece bakteriler yok. Virüsler de var. Şimdi bakteriyle virüs arasındaki en önemli şey şimdi virüs çok meşhur oldu biliyorsunuz. Ee, boyut farkı yani bakterilerde mikronlardan bahsediyoruz burada nanometrelerden bahsediyoruz 30 nanometre 40 nanometre şimdi bu normal filtreden de geçer yani bu virüsleri önleyemeyiz. İSKİ'nin bir projesi var genel müdürle konuştum bundan bir süre önce yani bütün bu suları bütün bu deşarjları kuşaklama kanallarıyla toplayıp melene dökülmeden alıp bunu Karadeniz'e kadar götürme projesi var. Tabi bu proje uygulandığı zaman o zaman melen suyu da çok emniyetli bir su olabilir. Bakın o yapıldığı zaman bu suyu içeriz. Çünkü şu da var. Artık doğudaki su kaynakları, batıdaki su kaynakları ayrımını yapmak da mümkün değil. Çünkü boğaz altından geçişler var. Yani doğudan gelen su, boğazı geçerek batıya geçiyor. Batıdaki su kaynakları yaklaşık %60-%65. Doğudaki su kaynakları %30-%35 halbuki nüfus bunun tam tersi. Yani batıda daha fazla su ihtiyacı var. Onun için de boğazdan devamlı yani doğuda, doğuda %60, batıda %40 e, şey var kaynak var. Tam tersi. %60 e, batıda, %40. Ter, tersini mi söyledin? Evet, evet, evet, evet. O zaman siz tam sizin tamam. söylediğiniz gibi Hı -hı. yani batıda suya talep daha fazla. Onu karşılayabilmek için deniz boğaz altından şey. projesi falan gibi çok maliyetli, çok büyük çaplı projelere gidilmesinin nedeni İstanbul'un daha yakınında artık mevcut alan içerisinde başka su kaynağın kalmamış olması, tüketilmiş olması, değil mi? Yani şimdi şöyle diyorlar, çok enteresan bana birkaç birkaç değişik hatta profesör düzeyinde sorular yöneltildi. Ya diyorlar yani bu kadar yağış var. İstanbul'da yaklaşık 70-80 santim yağış var ortalama yılda. Bu kadar yağış varken niye bu yağış sularından yararlanmıyoruz? Her tarafı seller basıyor, akıyor gidiyor bu yağış sularını kaçırıyoruz diyorlar. E ben de diyorum ki sizin içtiğiniz su zaten yağış suyu. Biz bunları toplayabildiğimiz kadar topluyoruz o olarak. Yani yağış suyundan başka suyumuz yok zaten. Aslında bunu topluyoruz. Onun için dönebilecek başka kaynağımız var mı yok mu o, o noktaya isterseniz. Onu mutluyelim. dilerseniz ikinci kısımda gelelim. Tamam. Çünkü yani evet. yaş rejimde de değişiyor. Artı toplayabildiğimiz kapasite de sınırlanıyor. Hatta e, şeyde İstanbul'da e, kanal projesiyle birlikte belli mevcutlarda gidiyor bir kısmı galiba. Felak e, edemem. E, evet. E, onu e, müzik de denedikten sonra değil mi? Evet. Şimdi ara veriyoruz ve müzik parçamızı dinliyoruz. Yeah. <laughs> Yurdayız biz tabii e, su dertleri söz konusu olunca e, programın devam ettiğini bile fark etmedik. Evet efendim. Açık radyo 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz e, ve konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız İstanbul'un suyunu su kaynaklarına konuşuyoruz, sorunları konuşuyoruz. Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin ve ben Gürhan Ertürk birlikteyiz. Evet, e, tam en heyecanlı yere geldik hocam. E, melen suyunun kalitesini belirttiniz. E, ne durumda olduğunu belirttiniz. Biraz da şunu konuşabilir miyiz acaba? E, mevcut durumda bile bir takım sıkıntılar ve sorunlar olduğunu belirtiyorsunuz ama e, bir afet, bir deprem döneminde bütün bu kaynaklar, bu altyapı nasıl etkilenebilir biz nelere dikkat etmek gerekir bugünden alınması gereken önlemlerin bir faydası olur mu biraz da bunları konuşabilir miyiz tabi yani bu tabi benim uzmanlık alanımın dışına çıkıyor yanımda bu konuda evet. çok büyük bir uzmanı var ben eski tabirle Teddüp <gülüyor> ediyorum yani bunu da si dinleyicilerim anlamaz nasılsa ben de söylemiş olayım. Yok anlayan An çok anlar. Anlayıcı var. Hiç merak etmeyin. Peki <gülüyor> yani tabi bu e, maalesef yani yanımıza bir çanta alalım da çıkalım deprem çantası hazırlayalım denebilecek bir <gülüyor> bir çözüm bir şey çözüm yolu olamıyor. Evet. E, aslında e, tabi İstanbul'un su sorunu. Ve tabi atık su sorunu aynı şekilde. Ee, önemli ölçüde enerji bağımlı bir sorun. Yani enerjinin olması ve kullanılabilir olması lazım. Enerji yok ise İstanbul'un suyu da yok demektir. O zaman çok büyük bir problem yaşayacağız. Yine Taksim civarında yani eski e, kemerlere bile, bentlere bile ihtiyaç gösterebiliriz. Yani e, bir takım cazibeyle akan, akabilen su kaynaklarından önemli ölçüde yararlanabilmek lazım ama İstanbul bütününde e, en azından geçici olarak enerji kaynakları doğru kullanmaya başladıktan sonra çok ciddi e, başlanıncaya kadar çok ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu bir. Enerji bağımlılığı açısından. ikincisi e, tabi pompaj istasyonlarının bulunduğu yerler, o binalar hasar görebilir. Bunların, bunların deprem dayanıklılığının mutlaka acil olarak bir numarada bakılması lazım. Üçüncüsü de barajlar tabii çok önemli. Barajların depremsellik durumuna bakılması lazım. Bunların tam anlamda yapıldığı konusunda benim şüphelerim var. Şimdi eski kaynakları diyor ki, ana hatlarımızda çok büyük sorun olmayabilir. Çok büyük bir kısmı itibariyle biz bunları yeniledik. Depreme dayanıklı e, yüksek, yüksek yoğunluklu polietilen borular filan kullandık. Yani depremden çok büyük hasar görmeyiz diyorlar. Ama bunların mutlaka bakılması lazım. Şimdiki teknolojilerde hocam çok daha iyi bilir. E, şöyle teknolojiler var. Bunlar Avrupa'da filan kullanılıyor. Yani bir robot sistemiyle borunun içine giriyorsunuz. Boru nerede zayıfsa orayı boruyu bir e, e, kalıp gibi kullanıp o zayıf kısımlarını e, ilk önce cam yünüyle ondan sonra polietilen bir tabakayla kaplıyorsunuz. Bunun bütün boruyu kaplayabilirsiniz veyahut da zayıf kısımlarını kaplayabilirsiniz. Bütün boruyu Kaplamadığınız zamanlarda da sanki değişik mesnetlere oturan bir kiriş gibi boru davranacaktır. İkisinin arasında bir soru varsa onu çok kolay tamir edebilirsiniz. Bu bağlantı yerleri konusunda bir sorunlu olur mu? Ya yüzey dalgası geldiğinde biz konuşuruz yani yüzey, <gülüyor> e, bu e, şeyler. Valla şimdi hani, ben deprem uzmanı diye söylüyorsunuz ama bu bu depremin içinde deprem uzmanlığının içinde bir alt uzmanlık alanı. Yani, yani kritik e, alt yapılar, şey. binalardan yapılardan köprülerden filan anlarım da bu bu da ayrı bir şey çünkü ayrı bir. ...deneyim meselesi. Hı hı. Ee, mutlaka ama... ...şunu bilmek lazım. Yani bu İstanbul'da... ...büyük bir deprem, öngördüğümüz büyük deprem... ...söz konusu olduğunca ...olduğunda altyapının... ...bir şekilde hasar görmesi, görmemesi... ...mümkün değil. Önemli olan... ...bunu minimize edebilmek ve kontrol edebilmek. Yani ya en kısa zamanda... ...daha doğrusu... E, ...problemleri giderebilmek. Ben bu konuda e, maalesef bilgi sahibi... ...değilim ama şüphelerim var. Biraz önce... Derin Hoca'nın bahsettiği gibi yani özellikle mesela pompa binalarının depreme dayanıklılığı nedir, nasıldır? Bunlar değerlendirilmiş midir? Bunlar o kadar zor şeyler değil. Yapılabilir. Belki yapılmıştır bilmiyorum açıkçası. Ben bilmiyorum. Herhalde yapılmadıysa mutlaka yapılması lazım. Bu, ee, deprem evet. master Plan'da da 2003'tekinde şey demiş, 1400 ila 1600 senaryoya bağlı olarak. Evet. 1400 ila 1600 noktada şemek yasal öngörülmüş. Evet şimdi yani oysaki... şimdi bu en son e, belediye için yapılan e, Boğaz için Kandilli'nin yaptığı şeyde de e, bir takım hesaplar var. Yani bunlar aslında belli işte fragilite değerleri var. Yani bunlar istatistik Türkiye pardon işte belli büyüklükteki depremler için bütün dünyada oluşturulan istatistiki mertebelerin işte buraya yansıması olacaktır bunlar. Yani bunlar hani ama tabii hepsinin ideal ortalama koşullarda olduğunu. Yani boruların durumu nedir? Bakılıyor mu? Bakım yapılmıyor mu? Bunlar yani kesin bir şey söylemek için çok zor alanlar. Ama Genel olarak söyleyebileceğimiz şey şudur. Yani bütün altyapı aslında, bakın burada mesela elektrikten, mesela enerjiden bahsetti Derin Hoca, çok önemli. Mesela elektrik sistemimizin ne, ne, ne durumda olduğu, elektrik dağıtım sistemimizin ne durumda olduğu bugün. Ben çok iyi bilmiyorum ama mesela 99 depreminden sonra biz Kandilli'deki arkadaşlarla İstanbul'daki bir takım işte trafo şalt merkezlerini gezdik. Meraktan yani, ne durumda diye çok moralimiz bozuldu yani. Çok çok çok çok kötü durumdalardı. Ama duyuyoruz ki o zamandan beri birtakım iyileştirmeler yapılmış. Nasıl yapılmış? Ne kadar yapılmış bu konuda istatistik bilgim yok. Ee, bu kadar büyük bir kentte e, bir birtakım problemlerin hala çözülememiş olduğunu tahmin ediyorum. Kesin değil. Mesela işte bu bizim benim de katkıda bulunduğum bu altyapı tesisleriyle ilgili deprem yönetmelikleri çerçevesinde bu tür tesisler için de deprem yönetmeliği bir deprem yönetmeliği hazırlandı bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey bu vesileyle ben ilgilenmedim onda başka bir arkadaşımız ilgilendi ama o arkadaşımdan öğrendiğim bilgilere göre yani bu konuda aslında epey problem var Türkiye'de birikim bakımından ve ilgili idarelerin deneyimi bakımından Umarız bundan sonra daha iyiye gider yani altyapıyla ilgili e, sorunlarımız e, yani bu dediğim gibi bu, buna ben genel bir altyapı sorunu ulaşım altyapısı köprüler köprülerin büyük bir kısmı işte elden geçti diyoruz ama elden geçmeyenler de var hala yani e, e, işte e, elektriği suyu e, pis suyu atık suyu vesaire Bunlar e, ...bunlar büyük kentin problemleri... ...büyük kentin e, normal durumda... ...yaşadığı sorunlar... ...tabii depremde hepsi teker teker... ...büyük problem olarak şey, çıkacak. Şey bir şey belki ilave etmek lazım... Evet. İşte ...tabii e, su sistemini... ...biz hep su temin... ...sistemi olarak alıyoruz... ...halbuki kentin su sistemine baktığımız zaman... ...onun hemen yanında... ...biraz daha altında... ...bir de kanalizasyon sistemimiz tabii var... Atık su. Dep ...depremlerdeki evet. en büyük tehlike... ...şu... Evet. Bunların özellikle ufak borulu yani mahalle düzeyindeki yapılarında ikisinin de kırılması ve bir atık suyun su şebekesine dahil olması. Yani bir nevi musluğu açtığınız zaman atık su akması tehlikesi bu fevkalade büyük bir tehlik. Epidemik yani önemli salgın hastalıklara yol açabilir. Çünkü bizim halkımız bu konuda bilinçli de değil. Yani suya saldırmak demek hastalığı kapmak anlamına gelebilir. Çok tehlikeli olabilir. Bir de şunu tabii hatırlatmak lazım. Mesela çok önemli bir Kobe, Kobe değil mi? Evet. Kobe depreminde belediye başkanı öldürdü kendini. Depremden öldürmedi. Yangından öldürdü. Yangın, yang, yangını kesemedi. Dolayısıyla yani bırakın su teminini o, o koşullarda bu tür, bu tür yan etkilerin de ortaya çıkması yani deprem şeysi deyince ben belki şöyle özetlemek lazım depreme bu yönden hazırlıklı olmak yani su ve kanalizasyon anlamında hazırlıklı olmak konusunda yani bu masanın altına girip depremden kurtulmaya benzemiyor halkın yapacağı bir şey yok. Yani bir kendi deposu olabilir. O deponun sağlam olduğunu düşünelim. Birkaç günlük bir haftalık su temin edebilir. Ee, yağmur suyu hazneleri yapmış olabilirler bazı sitelere. Nerede yapılabilir? Bahçe yok çünkü bizde. Yani buralarda yine çok kısıtlı az kullanmak koşuluyla birkaç gün idare edebilecek su bulundurabilirsiniz. Ama bunun ötesinde halkın yapabileceği bir şey yok. Bu, burada iş tamamen idare düşüyor yani yöneticilere düşüyor. Evet, e, hocam 99'da şöyle bir tecrübe yaşamıştık hemen e, 17 Ağustos'un ertesi günü halk sağlığı uzmanları e, radyomuza geldiler ve dediler ki çok hızlı bir şekilde e, su tüketecek olan e, vatandaşlara e, yazılı bir bilgi notu göndermek lazım onun üzerine biz 200 bin adet e, küçük bir broşür bastırdık özellikle su kullanmadan önce neler yapılabileceğine ilişkin, işte içine atılacak olan ilaç vesaire gibi ve bunları deprem bölgelerinde dağıttık. Yani tabii ki e, mutlaka yönetimlerin özellikle yerel yönetimlerin alınması, alması gereken tedbirler var ama deprem sonrasında da vatandaşların kendi e, temin ettikleri sularla ilgili alacakları önlemler de dediğim gibi bu halk sağlığı uzmanları tarafından önerilen şeyleri yani, var. Yani bunlar neye kadar? Bunlar hepsi iyimser önlemler. Çünkü Doğru. ilk başta suyu bulmak lazım. Yani evet. uskunuzda su yok. Su kaynağınız nerede? Yani içme suyunu kullanırsınız. Bunlar çok kısıtlı. Yani su su tüketimini o dönemde minimuma indirmek lazım. Başka çare yok. Ve çok basit önlemler almak lazım. E, yani çamaşır suyuyla da aynı önlemleri almak mümkün. mümkün e, o, i̇nşallah inşallah Allah, inşallah anlatacaksınız. En kısa sürede esasında normal sisteme Süre mi herhalde çok kısaldı ama bir evet, ön, önemli var. gördüğüm bir konuyu şey yapıyorum. Biz kendi aramızda program aralarında konuştuk bu konuyu. Şimdi e, uzun vadede yani benim Derin Hoca senin eski çalışmalarından okuduğum yazılarından da okuduğum önemli bir konu var. İstanbul'un artık e, deniz suyundan yararlanma bravo, bravo. opsiyonunu değerlendirmesi lazım diyorsun. Zaman geçti bile diyorsun. Evet, Çünkü evet, bu konuda teknoloji gelişti, ucuzladı. Değil mi? Tamam. Bu konuda biraz daha bilgi verebilir hay, misin? Hay hay. E, şimdi efendim eskiden yani 1990'lı yıllara baktığımız zaman bu teknoloji yine vardı. Ama çok pahalı bir teknoloji. İstanbul'a geldiler bunu yapmak için. Dupont firması zannederim. E, böyle metreküp başına 3-4 dolarlık maliyetlerle geldiler. Tabii bunların hiçbir yapılabilirliği yoktu. O zamanlar yapılmadı. Ama bu teknoloji şu anda çok gelişti. Hem hem teknik anlamda gelişti, hem maliyet anlamında çok gelişti ve çok büyük ölçekte tesisler yapılmaya başlandı. Onun için ben İstanbul'da yani büyük ölçekli olmasa bile eee daha küçük ölçekte deniz suyunun kullanılması konusunda mutlaka bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Şimdi lütfen evlerimize gidelim ve suyun maliyetine bir bakalım. Kaç para ödüyoruz suya? Bilen var mı içimizde? Ben sürekli izliyorum. Siz de rakam Yani çünkü programlarda ev evde kullanmak ev, üzere izliyorum. Evde hanımlar çünkü ödüyor bu evet. faturaları. Evet. Yani 6 liranın üzerinde Metreküp ödeyebilirsiniz metrekip başına Halbuki içme suyu denizden temin edildiği zaman maliyeti 70 sent 60 sent 55 sent civarında Dolayısıyla bunun maliyeti bu Hatta bu maliyet e, merkezdeki yani, maliyet değil mi Yani suyu maliyet. size suyu alacak <gülüyor> size bir barajınıza boşaltacak evet. bu, enerjisi var işletmesi var. Bütün bütün tesis yani 70 sentin altında bir maliyet var. 4 lira gibi bir şey yani. Melen suyunun maliyeti konusunda siz özellikle bu biraz önce de bahsetmiş olduğunuz su sempozyumunda bir rakam vermiştiniz hocam. Şimdi enerji maliyeti üzerine tabii ben o yapının kaça mal olacağını tahmin edemiyorum. O maliyeti biri bir lokal e, idareye yüklenseydi herhalde yapamazdı. Ama şunu düşünmek gerekiyor. Bugün 400, metreküp, 400 bin, 500 bin, 600 bin metreküplük tesisler yapılıyor dünyanın değişik yerlerinde. Suudi Arabistan'da 0.45 sente bir ihaleyi alan bir, bir proje grubu var. Şimdi İstanbul'da da mutlaka 100 veya 200 bin metreküplük ki ben 200 bin metreküp gün kapasitede altına düşmemekte yarar var. Bunu yapılmasını tavsiye ediyorum. E, çünkü bizim kaynaklarımız da hazır. Marmara'dan yaptığımız zaman e, Marmara'da Büyükçekmece gölümüz var vesaire. Kuzey'de yaptığımız zaman Telkos gölümüz var. Yani buradan elde ettiğimiz su mutlaka buraya alırız. E, en azından bir sigorta görevi işler. Bu tesis aslında deprem dön döneminde de gayet rahat çalışabilen bir sistemdir. En azından kaynağımıza bir su temin edebiliriz bir halde bu suyu da değişik yöntemlerle dağıtabiliriz. Yani hiçbir şey yapmasak yazlıklarda eskiden yaptığımız sistemi yaparız. Yani şeylere, arazözlere doldururuz, mahalle mahalle dolaştırırız. Yani son derece basit. Yeter ki temiz kaynakta bir su kaynağı bulalım. Hocamın sorusuna cevap geç kalınmış bir çözümü mutlaka başlatmamız lazım. Ve en az 200 bin metreküp bölü gün kapasiteli bir denizden su alma tesisini İstanbul'un değişik yerlerine kurmamız lazım. Türkiye'de uygulanmış olan herhangi bir gibi... Türkiye'de ufak ölçekte bu ölçekler değil, ufak ölçekte 4-5 tane benim bildiğim, belki şimdi daha fazla olmuştur. Bir, turistik tesislerde de çok uygulanıyor. İstanbul için çok ideal bir şeyden bahsedeyim müsaade derseniz adalar yani adalarda biz bir çevre düzeni yapsak Avrupa'da ödül kazanırız. Sıfır deşarjlı sıfır kirletme zero waste dediğimiz sistemi adalarda kurabiliriz. Denizden su alırız. Denizden aldığımız suyla e, sulamayı arıtırız bunu. Arıtmayı sulamada of. kullanırız. Çöpü bilmem ne yaparız. Yalnız bunu bilebilecek, idrak edebilecek bir ...düzene doğru ilerlememiz gerekir. <gülüyor> Adalarda yalnız boru döşüyorlar şamda. İçme suyu borusu döşüyorlar. Yani bunu bunu bakın <gülüyor> bunu yaptıkları zaman onu ondan vazgeçerler. Adalara kaç para şey ediyor? Bu çok basit bir sistem aslında adalar için. 4-5 bin nüfustan bahsediyoruz. Evet hocam çok çok teşekkür ederiz size. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür Sağolunuz ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Evet açık Radyo 94.9'da altın saatler programını dinlediniz bu hafta konuğumuz Profesör Doktor derin orhum hocamız idi gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız hoşça kalın, hoşça kalın.